Çok erken dönemde, dünyanın geleceğinde medeniyetler çatışması olacağını ifade ettiler. Kültürler Savaşı'ndan dem vurdular. Hatta belki bu meseleyi kurbuladılar, filmlerini bile çevirdiler. Dünyanın kaderine tek bir zihniyetin hakim olduğundan dem vurdular. Bütün bunlar esasen bir zihniyette, bir anlayıştaki lağzalardı yani. Geçmişte olan bazı şeyler insanların ruhunda hortlatıldı. İçmanlık duyguları hortlatıldı. Birleri öyle gidiyor, öyle gülüyorlar ve kavgada çıkarıyorlar dünyanın değişik yerlerinde. Birlerinin kavgaya ihtiyacı var. Kendi halklarını tescil etmeleri, yani bir yönüyle hipnoz yapanları için buna ihtiyaç var. Hem de kendi gayri meşhur işlerini meşhur gösterme adına buna ihtiyaçları var. Sabri görüyorlar. Dolayısıyla öyle bir ortam hazırlıyorlar, sanki Dünyanın kazığını koparabilecek hareketler varmış böyle karşılarında. Kıyamete vesile olacak hareketler varmış karşılarında da işte ondan dolayı böyle tetikte duruyorlar. Bunun tahribatı çok büyük oluyor. Yani insanlar bir kere moral olarak çöküyorlar, paranoyaya giriyorlar. Herkesi düşman görmeye başlıyorlar. Top böyle milletler çapında bir cinnet yaşanıyor. Sadece paranoya değil, bir şiddetini yaşanıyordu. Eskiden sadece bir ülkeye münhasır görüyorduk bunu. Şimdi adeta uluslararası bir flöflü yaşanıyor. Zayıfın terörü bir çılgınlıktır. O tek başına işte kocaman güçlere karşı koyma adına cüdral bombalar sarar, canlı bomba olur, şunu bunu öldürür. Bu acizin, zayıfın, azın terörüdür. Güçlünün terörü de mekanize birlikleriyle yürür istemediği, arzu etmediği bir sistemin üzerine, bir ülkenin üzerine, bir milletin üzerine orada kocaman bir dünya çapında terör sergiler. Peki kimse ona bir şey diyemez. Güçlü olduğundan dolayı o terör sayılmaz, o demokratik hareket sayılır, beriklik güçsüz olduğundan dolayı onun müdafaa hakkı yoktur, adaletten nasibi yoktur, insanlıktan nasibi yoktur, o mutlaka öldürülmeli ve söndürülmeli. Dolayısıyla o terör kabul edilir, ömrü kabul edilmez. Aslında bunların ikisi de terörün daniskasıdır. İkisi de melgundur. İkisinin de demokrasiyle alakası yoktur. İkisinin de müdahalesi haksızdır, haksız yereldir. Bunları engellemeye gücümüz yetmez. Gücümüzün yettiği bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın bize bahsettiği imkanlar neyse şayet o imkanlarla sürekli sus ve sükun soğuklamaktır düzün soluklamaktır. Sizin istikrarınız kararlılığınız, inandığınız bu şeydeki mütemadi faaliyetleriniz, hiç boş durmadan faaliyetleriniz anlatmanız, siz hiç farkına varmadan bir gün çevrenizde size karşı bir güvenisi uyaracaktır. Huzur arayanlar sizin adanıza, huzur adanıza sığınacaklardır. Ve yine farkına varamadığınız şekilde bakacaksınız ki böyle terörün dalgaları birbiriyle telatum edeyiyle çarpışa çarpışa üzerinize doğru geliyor. Ve sizin oluşturduğunuz o huzur ve sükun adalar o dalgaları kıracaktır. Daha bir size güven artacaktır Allah'ın ayeti ve keremiyle. Bu açıdan biz hoşgörü ve diyalog yolundayız. Ve bununla bugün olmasa da yarın bu terörün, kökünün kazınacağına inanıyoruz. Hiç ümitsizliğe düşmemek lazım. Yolun isabetli olması değil. O yolun arkasında Allah'ın inayetiyle olması, iki. yüzünüz yolun Muhammedi olması, sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar her bir birer teminattır bence. Bu teminatları aldıktan sonra ben de o yolda yürümek lazım. Tek başımıza olsak bile biz tek başımıza değiliz yani. La tahsen illallaha manadır. Efendimiz iki kişiyle yürüdüğü yolda bunu söyledi. Bu İslamiye mahsus bir şeydi adeta. Ve hakikaten çok yakın bir zamanda Cenab-ı Hak, O'nun bugün söylediği o şeyleri de Biz doğru yolda yürüyelim. Aleyküm hanfüsekum, la'ya durukum, la'ya zalla idetledeydüm. Dünyalar dolusu talalette, küfürde, küfranda insanlar olsa, hidayetin gücü karşısında, Allah'a dayanmanın gücü karşısında, Efendimiz'le bir meseleyi paylaşmanın gücü karşısında, bütün o güçler ve kuvvetler toz duman olur gider. Siyaloğun önündeki engellerde cehalet var. Bir kısım çıkarlar var, menfaatler var. Mükevelist düşünce var. Pragmatist düşünce var. Dünyada tek başına hakim olma mülazaları var. Hırs var yani. İnsanla hükmetme hırsları var. Kavgadan bir kısım çıkarlar elde edecek insanların menfaatleri çıkarları var. Ve yani bütün bunlar hepsinin birer fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonu eda edecekler. Bunun için de orada kavganın devamına ve temadisin ihtiyaç vardır. Bunların hepsi sizin bu hoşgörü ve diyalog yolundaki yürüyüşünüzü engelleyecek şeylerdir. Fakat el hakku ya'lu ve la yu'la Eğer hak yoldaysanız inanacaksınız ki hak yolda olanları Allah yüzüstü bırakmaz. Bugün mağlup gibi görünse de Allah'ın izni ve inayetiyle yarın galip çıkacaklardır. Allah'ın vaadi vardır bu istikamette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsiratı vardır buna inanmak lazım. Bir de kararlı davranışların esas, doğru davranışların, insan tabiatının sevdiği, hümrendiği, arzu ettiği davranışların bugün olmasa gelin herkes tarafından şu kabul göreceğini inanmaklardı. Ve unutmayacaksınız, sizi engellemek isteyen, şu bahsettiğim manialarla, engellerle engellemek isteyenler, bir gün, iki gün, üç gün belki yalanlarını örtebileceklerdir. İnsanları aldatabileceklerdir, onları uyutabileceklerdir fakat daima uyutmaları mümkün değildir yani. Bir gün insanlığın gözü öyle ki, gözü açıldığı zaman o insanlık bence boşluğu temaşe etmemeli. O insanlık aradığı değerlerin birileri tarafından temsil edildiğini görmeli. İşte onun için ne kadar sancı çekilirse değer bence. insanda kurtarmaya makuf. Şimdi o meseleye müvfak oluruz olamayız yani, buna bağlanmak da tam doğru değil. Ama biz niyetimizle onu düşünür şayet, niyet çok önemlidir. Bir kere baştan biz öyle bir işi yapmış ve başarmış olmanın sevamını alırız. Allah dinde biz o işin kahramanları olarak takdir ve tebcid ediliriz. Ruhaniyetin ebevi memnun etmiş oluruz. Enbiya, İzlam'ın ruhunu memnun etmiş oluruz. Sizin aman Yahudiler, İstiyanlar, İstiyanlar, yahudilerle ve bunlar ikisi Müslümanlarla kavga etmesin. Bir yol bulalım, birbirlerini dinlesinler en azından paylaşabilecekleri bazı şeyleri paylaşsınlar. Mülahazalarınız, inanın, güçlerin yötesinde Hz. Nusa'yı memnun ediyordur. Nerede de bulunuyorsa Hz. İsa'nın ruhu şad ediyordu Hz. Meryem'i memnun ediyordur. Ruhu seyir memnun ediyordur. Bence Allah memnunsa, enbiyayı zem memnunsa, ruham memnunsa Allah kez böyle çok önemli bir meseleye adammış insanları yolda bırakmaz. Onlara hezimet yaşatmaz. Biz hepimiz de belki bir dönemde böyle tek taraflı sadece kendi düşüncemize iltizam, kendi cephemize iltizam ve karşı tarafı Adem'e mahkum etme, ne olursa olsun onları silme, sütürme, atma gibi mülazalarla öyle bir kültür ortamında yetiştik. Belki o günlere mahsus olmak üzere hissiyatımızı ifade ederken feveranlarımız oldu, üstlük hatalarımız oldu ama dünyanın akıbeti böyle çok kötüye doğru kaydığı bir dönemde Bunları daha iyi fark ediyoruz. Bunlara meydan vermemek lazım. Onları getirmemek lazım artık günümüze. Bir yerde dediğim gibi ve çok tekerbettiği gibi düğün kavga sebebi olan bazı kavgaları bugüne yeniden taşıyarak insanların zihinlerinde onları ihya ederek, dirizderek, daha doğrusu kavgaları yeni kavga vesilesi yapmamak lazım. Niçin bir Bu kısım buhlarda uyumaya dalmış şeyler uyaracaksınız? Neden tahrik edeceksiniz? Deseniz ki Vücün ve kuvvetin terörü dünyayı kasıp kavuruyor. Siz müferrit terörlerde ne bahsediyorsunuz? Bunu Müslüman da yapsam merguludur, şu da yapsam merguludur, bu da yapsam merguludur ama ne bahsediyorsunuz? İl-Alem, gücün ve kuvvetin şeyiyle çok geniş alanlı terör yapıyor. Ve siz bunu terör görmüyorsunuz. Bunu ıslah hareketi gibi görüyorsunuz. Şimdi böyle deseniz, bununla ne kazanırsınız? Kaç gönlü edersiniz Kaç kaba kuvvete geriye diyebilirsiniz bununla? Şimdi bunun üzerinde durulmamalı mı? Bunun üzerinde dünya durmalı. Birleşik milletler durmalı. Bazı meseleler vardır ki bizim durmamız, bir milletin durması o problemi halletmez. Her şeyin bir usulü vardı yani. Oysa ki meseleye usulünce yaklaşırsanız, orada iyi bir yakalarsanız şahit, ona dur demeniz mümkündür size. Akıllıca, insaflıca, hakaniyet üzere bir tarafhane ve bir hakem gibi düşüncelerinizi objektif olarak ortaya koyduğunuz takdirde selim akıllar, selim vicdanlar, selim hisler sizin yanınızda yerler olacaklardır. Deneyelim bir de bunu. Yani ne olur? Bir de mesela işte bugün hoşgörü deniyoruz. Herkesin konumuna saygı deneyelim bir. Bir de onun ötesinde aynı zamanda bir yönüyle onların da bazı değerler taşıdıklarını, bazı değerler temsil ettiklerini kabullenelim yani. Ve bir gün bir adım daha atalım ve diyelim ki gelin yani paylaşalım bu dünyayı Bura. siz ayrı bir odada kalın biz ayrı bir odada kalalım ama fakat mutfağı beraber kullanma imkanı varsa beraber kullanalım yani pansiyon gibi yapalım bu meseleyi bir eğitim müessesesini beraber kullanalım bu dünya hepimizin gelecekte daha bir daralacak daha bir gülüşecek belki yani birbirimize selam vereceğiz Amerika'da durup Türkiye'ye selam vereceğiz Türkiye'de durup Amerika'ya selam vereceğiz Geleceğin bu realitelerini şimdiden görelim ve kendimizi o realitelere göre hazırlayalım filan diyelim yani. Selim aklı konuşsalım, Selim hissi seslendirelim, Selim mantığın kaziyelerini, kanunlarını ortaya koyalım ve onlara anlaşma teklif edelim. Maalesef şu anda görüntüde olan şey canlı bombalar toplu katliamlar. maalesef eğer uyuşun arkasındakiler Müslümanlarsa varsa şayet aldanıyorlar. Maalesef Müslümanca bir felsefeyle yürümüyorlar. Maalesef yürüdükleri yol Müslümanca bir yol değil. Sıratı müstakim değil. Birileri bu mevzuda kendini salmış, belki hiçbir şeye karışmama az bu kararlı içinde. Fakat birileri de o mevzuda adeta uykudan ters kalkmış, ters uyanmış gibi tahribat yapıyor. Uyandım diyor ama tahribat yapıyor. Bu ona destek veren, arka çıkan bir kısım hoca kılığında insanlar da var. Onlar da diyorlar ki bunların karşılarındaki düşmana karşı kullanacak başka silahları da yok. Müslümanın silahı oysa o silahı taşıyanla beraber yerin dibine bas. Müslümanların parlaktır tırakşan pırıl pırıl çeyresine karartmıştır o mesele. Şimdi bütün bunlara maalesef çekelim. Ama acaba sadece suç tarafta piyon olarak kullanılan bu insanlarda mı? Değişik vesilelerle arz ettin Ya da öldürülen bir vardı. Onu PKK'ya karşı çıkarmışlardı. Onu kullanıyorlardı. Ve bir yerde teslim olacağı zaman teslim almadılar. Öldürdüler onu. Çünkü onun diri olarak teslim alınması ifadede bazı şeyleri fahş edecekti. Arkasındaki güçler esasen, onu planlayanlar ortaya çıkacaktı. Ortaya çıkmaması için öldürüldü. Meraklının bir tanesi küçük araştırması yaptı. Gördük o Müslüman değil. Türkiye'de çok hayati, çok önemli yerlerde bir kısım Ermeniler, Rumlar, Nasriler, Süryaniler bulunduğu gibi Sabataycılar bulunduğu gibi, işte o da onlardan bir tanesi. Ve Türkiye'de belli kardeşlerin arkasında olanlar küçük bozuk kimseler. Terminolojimize bu şey girecek ve kullanacaklar, bu tabiri kullanacaklar. Küçük bozukluğu. Yani temelde esasen Türklük ya Anadolu insan olmakla hiç alakası yok. Kendisini Anadolu insanı olarak hissetmediği gibi kendisini Anadolu'lu da hissetmiyor yani. Bu ülke benim ülkemdir. Yani insan Yahudi olur, Hristiyan olur, Süryan olur, Nasruri olur, Ermeni olur da ama kendini Anadolu hisseder. Peki ki ne olursa olsun ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada eşit ettim. Yanımda Müslüman olabilir bu, Kürl olabilir, Çerkez olabilir, Abazi olabilir ama benim vatandaşım bunlar. İşte bu kadarcık olsun insani hislerden, bu kadarcık olsun insani hislerden mahrum olan insanlar. Büyük ölçüde bu türlü şeyleri planlayanlar. Şimdi bu Türkiye'de böyle olduğu gibi zannediyorum, İslam dünyasında da böyle. Bir kısım dış güçler böyle bazı ülkelerin içinde kullanılacak bazı insanları buluyorlar. Adı Hasan olabilir, Hüseyin olabilir, şey adı Belioğlu olabilir. Abdunnasır olabilir, Cemal olabilir, Faruk olabilir. Ama temelinde Müslümanlığa karşı ciddi düşmanlık besleyen insanlar vardır. Fakat öyle görünürler yani. Münafık tiplerdir. Değişik milislerde başkaları tarafından kullanılabilecek bu satılmış insanlar veya hatta bir ilaç verilmiş. Bunu psikiyatristler bugün söylüyorlar, psikologlar söylüyorlar. Korku hisleri bastırılmış bunların, çıldırtılmış, devrilmiş bu insanlar. E bunlar kullanılmışlar bu mevzuda esas Müslümanlık karalanmak istenmiş. Şimdi böyle olunca da bunun siz alamazsınız yani karşı taraf kaba kuvvetiyle ve gücüyle geliyor bu mevzuda her şey hazır olun yani. Yine sizin içinizden almış gibi böyle fakat sizin aleyhinize kullanabilecek piyonları da var onları bunları kullanacaklardır. O canlı bombalar bunlardır. O toplu katliamlara sebebiyet veren bunlardır. Bu arada bir kısım aldatılmış insanlar da olabilir. Onlar da gayreti milliyeleriyle, gayreti vataniyeleriyle o mevzuda bir şeyler yapabilirler. Dolayısıyla bu şartlar mevcut olduğu sürece zannediyorum bunu hep yapacaklardır. Ve biz çok defa kendimizi ifade edemeyeceğiz. Evet, Müslüman terörist olmaz diyoruz ama bütün teröristler de hep görüldüğü gibi Müslümanların içinden çıkıyor. Ama böyle bir meseleyi, bu kadar geniş alanlı bir meseleyi rastlantıya böyle kabul etmek de doğru değil bence. Aklı senin bunu böyle kabul etmemeli. En azından şuna bir ihtimal vermeli. Acaba dünyaca böyle güçlü, bütün bunları oradan edecek bir kuvvet tarafından planlanmış olamaz mı bunlar? Dünyanın değişik yerlerinde. Bir kısım ücretli insanlara yaptırılamaz mı bunlar? Bu millet birdenbire nasıl değişiyor, nasıl farklılaşıyor? Tek örnek düşünseniz Alparslan. Roman İmparatoruyla savaşıyor, yeniyor onları. Hepsini kılıçtan geçirebilir. Fakat askerlerine katıyor, onu İstanbul'a gönderiyor. Sizin yeriniz, evladım burası değil diyor. Buralar bizim topraklarımız. Gidin kendi ülkenizde yaşayın diyor. Biz buyuz. Ve bu davranışlar sayesinde biz bugün mahcup değiliz. Bu açıdan bu millet birdenbire nasıl değişiyor, nasıl farklılaşıyor? Yani Selahaddin öyle davranırken, Alparslan, Kılıçarslan öyle davranırken, Fatih Cennet mekan öyle davranırken, Ortodokslara imkanlar verirken, Ermeni orada öyle imkan verirken, başka Hristiyan gruplara barını açarken, neden bir de bile Müslümanlar değişiyorlar? Acaba bu iş içinde bir bit yeniği olmasın? Birileri tarafından organize ediliyor olmasın yani? Mülaze dairesi olsun tutarım ben. Bana öyle geliyor ki, ya ilaçla beyinleri uçtular insanlar, ya korku duyguları baskı altına alınan insanlar, onlar tarafından veya kullanılan piyonlar veya başka şekilde bir şey yani. Belki kandırılan, aldatılan insanlar. Bu açıdan meseleye başkalarının baktığı gibi bakmıyorum yani. Koskocaman bir dünyayı kararlamanın alemi yok. Ama bugün o mevzuda çok hızlı, çok ummanlı bir çalışma var. Bir taraftan bazı yerlerde işgaller yaşanırken, diğer taraftan da mesele Müslümanlara fatura edilir. Müslümanların içinde öyle düşünen insanlar da çıkabilir. Kat tarih boyu biz böyle düşünmemişiz. Bugün de öyle düşünmeyen insanların sayısı öyle düşünenlerden kat fazladır. Tek bir noktaya meseleyi rica ederek Müslümanlığa karalamak insafsızlıktır. Gelecek adına hoşgörü diyalog ve konuma saygıyı baltalamak demektir. Tarihi hadiselere testtir. Makul değildir. Mantıklı değildir. Meselenin ikinci yani şudur. Bazen çok farklı istikamette çok değişik şekilde siz bazı düşünceler ortaya koysunuz. Sonra bakarsanız millet nefumu muvafıkıyla, mantıkıyla, mazmunuyla, muhalifiyle bundan öyle manalar çıkarmış ki sizin rüyanızda bile aklınıza gelmemiştir. Sizin bu hoşgörü ve diyalog veya işte herkesin konumunda kabul veya daha ötede bir adım diyebileceğiniz işte paylaşmam lazım. Şimdi bu meselenin de böyle sui teylülü açık olması itibariyle Öyle bir ma ihtimali vardır her zaman, öyle yorumlanabilir. Şimdi, belki küreselleşen dünyanın getireceği daha farklı yani terminolojiye katacağı, kazandıracağı ve daha farklı ifadelerle ifade edebileceğimiz belli gelişmeler de olacak yani, o paylaşmanın da ötesinde belli gelişmeler de olacak. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlayacak. Onlar size kafir demiş, siz onlara kafir demişsiniz. Şimdi evvela bu uzaklaşmaya bir son vermek lazım. Bu insanları yan yana getirmek lazım. Birbirlerini tanımalarına ve imkan hazırlamak lazım. Biraz az müsamahalı olmalarını sağlamak lazım. Biraz birbirlerini dinlesinler. İşte bu kadar hayra vesil olabilecek bir şey, bazıları tarafından su-i uğratılarak veya sizin aneyinize değerlendirilerek, ise i̇şte bu din propagandasına yönelik faaliyetlerine böyle işte zemin hazırlamış gibi olacaksınız. Böyle işte bir şöminist şey düşüncenin ülkenizde gelişmesine zemin hazırlamış gibi olacaksınız. Öyle yorumlanabilir onlar. Şemravi olduğu bilinen Yahudilik, Hristiyanlık gibi artık Davudilik, Süleymanilik Yahudilik için içinde talep edilmiş. Onların eski eski ait içinde talep edilmiş şeyler. Ama bu arada semav olduğu katı olmayan, siz varsa yeryüzünde zerdüşler, İran'da vardır hala o türlü düşünenler, bizim Güney Anadolu'da vardır öyle düşünenler, Budistler, Brahmanistler, Hindular, Hindistan'da birkaç yüz tane din var. Bütün bunları böyle hoşgörme bir yönüyle, konumlarına saygı duyma meselesi, yönüyle onların hareket alanlarını daha müsait hale getirmenin yanı başında, Meşruiyetler istikametinde de bir vurgulama sayılabilir yani. Birileri tarafından öyle bir yorumlanabilir. Ama temelde sizin baktığınız şeylere bakınca muhakkak olan faydalar bunlar. Öbürlerine gelince onlar muhtemel zararlar. Fayda muhakkaksa muhtemel zarara bakılmaz. Bu da hukuki bir disiplindir. Bunun tersi de öyledir yani. Siz muhtemel bir fayda getirebilecek bir şey muhakkak bir zarara giremezsiniz. Bu da yine hukuki bir meseledir. Hukuki disiplin bunlar yani. Meseleyi o zaviyeden de ele aldığınızda bu böyledir bu mesele. Ancak ülkelerin kendilerine göre kuralları vardır. Yani şimdi Türkiye'nin kuralları var. Halk Müslüman olduğundan dolayı, büyük çoğunluğu itibarıyla orada halkın genel hissiyatı, genel kabullerine, genel inançlarına ters herhangi bir propaganda yapılamaz. Ülkede gerilim hasıl eder. Bir de Hele onlar böyle bölünçlük niyetiyle gelmişlerse, böyle bir provokanda memnudur. Mevcut ceza kanunları yasaklar onu. Böyle bir şey yapmaz onlara. E neyi yapamazlar, ne yapabilirler. Burada şayet protestan varsa, orada Uterian varsa, onda, Katolikler varsa, Ortodokslar varsa, kendi mevcut ekipleriyle, kendi dini ayinlerini serbest yaparlar. Yani demokrasi, onu teminat altına almıştır. Bir güven içinde o işi rahatlıkla yaparlar. Kimse onların din ayınlarına karışamaz. Müslümanların camilerine karışmadıkları, karışamadıkları gibi, alevilen ayınlarına, semalarına karışamadıkları gibi, bektaşilerin ayınlarına karışmadıkları gibi, hatta devlet iştirak ettiği gibi öyle. Karışamazlar. Onlar onu icra ederler artık. Da. Bir yanı bu. Bu arada bazı kimseler onları benimsiyorlarsa, beğeniyorlarsa tavırlarından, davranışlarından, ayınlarından, kendi vaat vadettikleri şeylerden o insanlar din değiştirebilirler de yani. Bir şey diyemezsiniz ona. Nihayet onun hür vicdanına kalmış bir şeydir. Ve nitekim Türkiye'de şimdi meseleyi biraz aşırı mubalağını gösteriyorlar. Hiç de öyle değil yani. Zıristiyanlığa geçtiriyorlar. Adam zaten önce dinden çıkmış. Veya aslı zaten ristiyanmış. Nasuriymiş, Süryaniymiş, Ermeniymiş, Rummuş. Şimdi yeniden mezhep değiştiriyor. Bütün bütün hepsi 300 tane insan arasında cevran ediyor. 300 insan oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş yer değiştirmişler. Yani adam Katolikten Ortodoks olmuş. Ortadoksken protestan olmuş. Hiçbir şey değilmiş, protestan olmuş. Bir zaman dinden çıkmış orada, protestan olmuş. Zaten eskiden Süryan'ıymış, Efendim Fakat belli bir dönemde bu dini Hazifelerini yapmamış, hainlere iştirak etmemiş, uzak kalmış, mürtet yaşamış yani. Müslümanlıkla alakası olmadığı gibi diğer dinlerin de mürtedi olarak yaşamış. Şimdi, görüntüyle, düşüncenin genelde ortaya konmasıyla, şöyle cazip buluyorlarsa daha fazla, kendilerinde elverişli buluyorlarsa geçebilirler. Ama açıktan açığa, açık yerlerde, sokakta, çarşıda, pazarda, ülkemizde islak meydana getirecek şekilde. Dini propaganda yapmasına, yapmanıza dünyanın hiçbir yerine emsal etmezler. Sizin arkadaşlarınız dünyanın dört bir yanında okullar açıyorlar. O okullarda dini propaganda yapıyorlar ki. Ve dünya da bunu gördü. Asya'da seferlerce dinden uzak yaşamışlardı. Ve daha sonra kurulan sistemler, idari sistemler de la dini de bunlar. Bu insanlar sizi gözetliyorlar, kontrol ediyorlar bunca senedir. Hakikaten eğer siz orada dini propaganda yapsaydınız çok farklı bir kültürle yetişmiş böyle kafaları ona göre şekillenmiş o insanlar katiyetsine müsaade etmezler Bugüne kadar 50 defa dışarıya sızardı. 50 defa probleme sebebiyet verirdi ama olmadı bugüne kadar. Arkadaşlarımız yapmıyorlar öyle bir propaganda yapmıyorlar. Ama onların görünüşleri, tavırları, oturup kalkmaları bu talebelere müessir oluyor. Nasıl müessir oluyor? Mesela anne baba telakkisi. Mesela işte sizin geleneksel kültürünüz Mesela ahlaki telakkileriniz. Mesela evrensel insani değerler. Yani işte bu mevzuda bu arkadaşlar yaşıyorlar. Kimseye böyle yaşayın demiyorlar. Ama bu hüsnü kabul görüyor. Mahkes oluyor. Güzel şeyler özlerindeki nuraniye sırrıyla aks ediyor ve tesir bırakıyor. Kötü şeyler kesif olduğundan dolayı onlarda akis yok. Birileri onları taklit ederse o başka mesele. Güzel şeyler sirayet ediyor. Şimdi onlar da böyle güzel yanları Hristiyanlık propagandası yapanlar, işte siyonizm propagandası yapanlar, buizm propagandası yapanlar, meditasyon diyenler, işte yoga diyenler filan, bunlar kendi ayınlarını yapsınlar. Fakat propaganda yapıyorlarsa, bunu bir şeye karşı çıkarıyorlarsa, dinin karşısında çıkarıyorlarsa, bunu dinin yerine koymak istiyorlarsa, dindarlar da bundan şikayet etmeye hakları vardır. Devlet de bu meseleyi bir şikayet konusu yapmaya hakkı vardır yani. Bu mevcuta koğuşturma açılabilir. Ama bunlar normal, kendi mekanlarında ayınlarını yapıyorlarsa şayet, propagandı etmiyorlarsa bazıları onların tavırlarını olumlu buluyor. Onların cephesine geçiyorsa ona da bir şey diyemezsiniz. Yani. Kanaatı vicdaniyeye karışamazsınız o mevzuda. Müslümanlık kadimden bu yana hep böyle olmuş. Osmanlıların yaşadığı yerde, coğrafyada hep az ediyorum onu. Safkan, Türk 11 milyon ama 250 milyon insan var o alanda. Caya, tebaa, ve devletin sınırları içinde. Düşünün yani de bir gibi bir şey oluyor bu. de bir. Bu de bir huzur içinde, sulh içinde, sükun içinde idare ediyor onlara. Karışmıyor kimsenin bir şeyle, karışmıyor. Bunun gibi propagandaya kimse müsaade etmiyor. Burada da size müsaade etmezler yani. Kalkın Amerika'da, New York'ta veya New Jersey'de veya San Francisco'da köprünün üzerinde tutun orada kitap dağıtın millete vatandaş haktine gel, hakdine gel falan değil Onun için der, der, der gönderirler diyedir hapsane. O mesele başka ama siz ister kilisede ister camide, ister sizin bulunduğunuz yerde, işte meşkun olduğunuz yerde kendinize ait güzellikleri orada yaşarsanız, sergilersiniz. Başkaları ondan ders alır, gelir, yeni bir seçimde yeni bir tercihte bulunur. Buna kimse bir şey diyemez. Biz de başkalarına buna güzel bir şey diyemeyiz. Bize düşen şey kendi hakkaniyetine inandığımız dinimizi samimiyetimizle yaşamak, iyi örnekler sergilemek, o dini gayet cazip olarak göstermek. Göstermek meselesi makul bir şey değildir. Fakat temelde esas kendimizi yaşamaya vermek suretiyle öyle bir göstermede makbuldür. Siz dininizi iyi sergilerseniz, başkaları büyülenir ona. Büyülememesi mümkün değil. Ve buna kimsenin bir şey demeye da de hakkı yoktur. Belki hani günümüzde böyle despot idareler gelir buna da karışıyorlar, bunu yapma hakkınız yok diyebilirler ama fakat insanların bakıp görüp göre ibret almaları, ders almaları, taklit etmeleri o başka bir mesele, propaganda yapma başka bir mesele. Devlete propaganda müsaade etmesinler ama herkesin kendi inanç sistemini Teferruatına kadar yaşamasına da ilişmesinler. Modern demokrasinin icabı budur. Modern fikir hürriyeti telakkisi budur.